Açık Radyo, Açık Dergiden hepinize merhaba. İyi akşamlar. Evet, tekrar teknolojinin karanlık yüzüyle birlikteyiz. Ee, geçen hafta bir Türk hackerla ilgili... Konuşmuştuk ve de konumuz sonuçta Truva atlarına dayanmıştı Murat'cığım. İstersen daha önceki programlarımızda çok önceki programlarımızdan birinde işlemiştik ama şu Truva atını tekrar bugün ele alalım. Nedir ne değildir nasıl kendimizi koruyabiliriz nasıl fark edeceğiz onu bir konuşalım senle, değil mi? İyi olur. Şimdi Truva atı aslında genel ismiyle hani e, biz teknik adamlar birine bir kısmına Truva atı diyoruz bazılarına solucan diyoruz bazılarına virüs diyoruz ama biliyorsun basın ve bu iş çok fazla bilmeyenler genel olarak hep buna tek bir şey söylüyorlar hep virüs diyorlar. Aslında virüs demeyelim ama e, Zararlı amaçla yazılmış bir program parçacığı sonuçta turvatıda Ama e, çalışma biçimi ve zararlı amacının e, ne amaçla yazıldığının biçimine bakarak Biz bunun bir turvatı olduğunu anlıyoruz Şimdi turvatının tarihteki turvatını anlatmama gerek yok değil mi Yok tamam, <gülüyor> Bence de olmasın zaten bir Türkiye hele e, Şimdi program çok benzer bir şey yapıyor bu program bizim bilgisayarımıza bir yolla bulaşıyor. Bu bir virüs gibi e, bilgisayarımızdaki güvenlik açıklarını kullanarak bulaşabilir. Biz farkında olmadan bir arkadaşımızın bize gönderdiği Aa bak ne kadar güzel resim ne kadar güzel video oynuyor ya da bak ne güzel program bununla oyun oynayabilirsin diye yolladığı programın içinde bu Truva Atı programcı bulunabilir. Sonuç olarak bilgisayarımıza bir şekilde bulaşıyor. Bulaştığı zaman iki şey yapıyor. Bir tanesi eğer virüs gibi bize bulaştıysa benzer şekilde virüs gibi yayılıyor. Hı hı. Ki hatırlarsan geçen hafta konuştuğumuz Zotob hı hı. duru atıydı. O da bir virüs gibi bilgisayarın tak ve çalıştır plug and play özelliğini kullanarak yayılıyordu. Dolayısıyla herhangi bir bilgisayara bulaştığında ilk iş başka bilgisayarlara da kendisini aynı yöntemi kullanarak yaymaya çalışıyordu. Bu bir. İkinci yaptığı şey şu. Her zararlı program mümkün olduğunca uzun yaşamak ister. Tabii canlı değil bu programlar ama uzun yaşamaktan kastım ne? Uzun zarar vermek. Uzun, uzun süre, süre etken olabilir. Ha. Uzun süre aktif olmak, uzun süre çalışma, çalışabilmeyi ister. E bu da zararlı kodlara karşı bizim bilgisayarlarımızda uzun bilgisayarında bir program var. En kısa, en özet adıyla antivirüs programı diyoruz biz bunları. Evet. Peki. Şimdi ben sana sorayım biraz imtihan edeyim seni bu kadar programdan sonra. Ee, bir antivirüs programı varsa ve bu antivirüs programı düzenli olarak güncellendiğinde yeni virüs tanımlarını kendisine yükleyip e, bilgisayardaki o virüsleri bulup temizliyorsa bir virüsün amacı ne olmalı? O antivirüsü e, işlevini yok etmek. Bu kadar basit. O yüzden Zotop e, Truva atı da başka bir sürü e, virüs ve Truva atı gibi çok bilinen antivirüs firmalarına programın erişimini engelliyor ve böylece yeni e, virüs tanımlarını ya da yeni virüsleri temizlemek için olan gerekli güncellemelerin bilgisayara ulaşması da engel oluyor. Bu da yaptığı ikinci şey. Hmm. Böylece daha uzun süre zarar verebiliyor. Çünkü biz farkına varmıyoruz ama antivirüs programımız güncellenmiyor. Yani kordonu baştan kesiyor. Aynı şekilde internet bağlantısıyla ama sıfır antivirüslerle evet. olan bağlantıyı kesiyor. Ha sonra ne yapıyor? Sonra şimdi bu bir Truvato olduğu için dışarıdaki bir saldırgan artık Truvato üzerinden bizim bilgisayarımıza bağlanıp tırnak içinde söylüyorum. Canı ne istiyorsa yapabilir. Ne yapar? Bizim bilgisayarımızdaki dosyaları görebilir. Bizim bilgisayarımızda klavyeden yazdığımız banka şifrelerini görebilir. Hatta Truvato'nun cinsine göre daha önce de konuşmuştuk hatırlarsan eğer bir laptop bilgisayarsa ya da bilgisayara bir mikrofon bağlıysa odayı dinleyebilir. E, ...kamera varsa seyredebilir gibi şeyler yapar. Kim yapıyor bunu? Bilgisayarımız uzaktan bağlanan, uzaktan bilgisayarımızı ele geçiren... ...saldırgan yapıyor. Ama buradaki şey şu... E, ...problem şu... ...bu Truva atı eğer benim bilgisayarıma... ...virüs gibi böyle rastgele bir şekilde... ...yayılıp benim bilgisayarıma ulaştıysa... ...o zaman saldırgan benim bilgisayarıma... ...bu Truva atının yüklendiğinden nasıl haberdar olacak? Nasıl olacak? O da ne yapıyor? Truva atı gittikten sonra... ...internette... ...anonim bir yere bak şu IP adresindeki şu kişinin bilgisayarına ben bulaştım diye bir mesaj yolluyor. Hmm. Tabii saldırgan nereye o mesajı yolladığını bildiği için orayı dinliyor ve oradan alıyor bu bilgiler. Peki şimdi e, güzel biz ne yapmalıyız? Ben yani şimdi benim evim dinleniyor mu dinlenmiyor mu e, bir truva atıyla birlikte mi yaşıyorum yaşamıyor muyum? E, bu konudaki... E, Durumu nasıl ortaya çıkartacağım? Şimdi bu konuda bize yardımcı olan program antivirüs dedik. Ama antivirüsün acaba güncel mi sorusunu kendimize sormamız lazım. Nasıl anlarız antivirüsümüzün güncel olup olmadığını? Nasıl anlarız? En son güncelleme tarihi Aa, yazıyor. Evet. Zaten bir saldırıya uğradıktan sonra kendi elimle yapıyorum. Zaman zaman da kendin yapıyorsun değil mi? Emin olmak için evet. diyorsun ki işte artık Ağustos sonu oldu hadi yapalım. Eylül başı oldu. Ağustos sonundaki güncellemeleri alalım artık deyip sen yapıyorsun. Benzer şekilde bunu yapıyor olmak gerekiyor ya da son güncelleme tarihine bakmak lazım. Bir nedenle antivirüsümüz güncellenmiyorsa bir baktık haziran ayında kalmış antivirüsümüz. Şimdi şuna bakmamız lazım acaba aboneliğimiz bitti de mi güncellenmiyor yoksa bir turu atı güncellenmesine engel olacak bir oraya bağ mı kesti filtre mi koydu. Aboneliğimiz bitti de bunu zaten yazıyor üzerinde. Aboneliniz bitti şu kadar parayı da yenisini alın ya da gidin yenisini yükleyin diye. Yok eğer öyle olmuyorsa o zaman bir problem vardır zaten. O zaman e, şimdi program için uzun anlatmak mümkün değil. Kısaca bir uzmana danışın desem daha doğru olacak. Ama e, antivirüsümüz güncelse ve bir tam tarama yaptık bilgisayarımıza bir şey çıkmıyorsa zaten %90 biz iyi durumdayız. %99 iyi durumdayız. Peki Murat burada... Çok başka bir konu daha doğrusu soru aklıma geldi çünkü hadi biz bu konuda e, yönlendiriyoruz. Benim arkadaşlarımın başına böyle bir şey geldi, ne direkt beni arıyorlar, sana aracılık edeyim de sen de görüsünler diye. Şimdi uzmana danışın dedin sen. Evet. Şimdi herkesin elinin altına hakikaten uzman olmuyor. Ee, böyle durumlarda o uzmana ulaşmak için nereye ulaşmak lazım? <gülüyor> Şimdi. ...ende sonunda bir yere ulaşmak gerektiği konusunda en fikiriz doğru. Şimdi kurumsal şirketlerde zaten bu işin bir uzmanı var ya da uzmanı yoksa da... ...artık kurumsal olarak ne mesela işte bizim işimiz gibi bir yerden bir yardım alınması lazım. Bunun için de işte kendi bilgisayarlarını aldıkları ya da bu işin uzmanı olduğu bildikleri kişilere... ...ulaşmaları gerekiyor kurumların, firmaların. Peki bireyler ne yapacak? Şimdi kurumlarla bireyler arasındaki farklılık şu... Kurumlar bir hizmeti aldıkları zaman bunun için bir fatura kesip parasını öderler ve bu hizmeti rahat rahat alırlar. Şimdi bireyler bunun için ne kadar büyük bir şey ödemeye razılar. Burada da şimdi bana da benzer sorular geliyor. Özellikle internet üzerinden elektronik postayla. Zamanım varsa tanıdığım biri ise memnuniyetle zaman ayırıyorum yapıyorum. Ama zamanım yoksa yoğunsam o zaman ben de bir başkasına yönlendiriyorum. Çünkü herkese cevap vermek mümkün değil. Orada ki yöntemlerden bir tanesi bu bir turvato olduğuna göre bir an, kullandıkları bir antivirüs yazılımı varsa hı. bu antivirüs yazılımını satan yerden yardım alabilirler hı hı. Ee, ya da bu işletim sistemleriyle ilgili bir şeydir atıyorum Microsoft işletim sistemidir o zaman da Microsoft'un e, şeyini e, yardım masasını arayıp e, yardım istemeleri lazım ha eğer benim evimde bilgisayarım var ama Windows'um kaçak, antivirüsümü de bedava bir yerdeden çektim deyince de... O anne halim varsa gör bir noktada yani. Şimdi insan tabii için yani onu yapamıyorsun. <gülüyor> bu iş biraz doktorluk gibi olduğu için. Işte. Eninden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama çok yapacak bir şey yok. O zaman da belki işte internete yine madem internetten bedava download edip bir çekip bir kurmayı becerin antivirüs programını. Yine internet üzerinde bu virüsleri kaldırmak için ücretsiz yazılımlar var. O zaman biraz çaba sarf edip bunları bulup başka bir bilgisayardan diskete çekip yine disketle bilgisayara koyup çalıştırıp temizlemek gerekiyor. Evet sen iyi bir insansın. Ben her türlü kaçak şeye karşı gel olduğum için yani eden bulur diyorum. Böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey söz konusu. Peki zamanımız doluyor Truva adlarıyla ilgili özellikle söylemek istediğin bir şey var mı? son bir uyarı. Son bir uyarı e, Truva atlarının, özellikle bu virüs gibi yarılan Truva atlarının bulaşması engel olmanın çok basit bir yolu var. O da bilgisayarlarımızın e, yeni çıkan yamaların e, hızla güncellemek ve sürekli güncel tutulmasına dikkat etmek. Otomatik e, yama güncelleyici programlar var mı Murat'cığım? Var. Yeni işletim sistemleri de işletim sistemlerinin yeni versiyonlarında var. Fakat bu da yine ancak ve ancak programımız para ödenip satın alındığında çalışıyor. Yoksa çalışmıyor. Yine senin söylediğin benim söyleyemeyeceğim. Eden bu konusuna geliyoruz galiba. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederim. Ee, bu hafta da Truvaatları ve eğer başımıza bir şey gelirse nereden kime nasıl ulaşacağımız konusunda da tiyolar verdik. Bayağı çok şey anlattık aslında diyebilirim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize güvenli günler diliyorum ben. İyi akşamlar.